dikkatimi çekti şeydi e, hay, bilimsel içerikli sitelerde e, henüz bu e, hay, Türkiye'de çok e, konuşulmadı hep yabancı kaynaklı sitelerde yabancı haber sitelerinde konu ediliyor NASA bu aralar güneşe gitmeyi planlıyor temel fıkrası vardı bir ara evet, evet. <gülüyor> yani temel bu konuda çok öngörülüymüş onu da görmüş olduk eee evet. Plan da gelecek sene hmm, bir hava aracının e, güneşe yönlendirilmek üzere uzaya fırlatılması planlanıyor. 7 yıllık bir plan varmış. Bu plan çerçevesinde belirli gezegenlerin yörüngelerine girdikten sonra direkt güneşe doğru e, yönlendirilecek. E, hani 50 bin kilometre civarında. Gibi bir 50 bin pardon 50 milyon kilometre civarında bir mesafe olsa bile Güneşe en yakın insan yapısı e, araç e, bu olmuş olacak. Bildiğim kadarıyla herhalde 8-9 milyon kilometre yakın kadar gelecek? Evet. <gülüyor> şey var, şöyle de, hani bilgilerin ekranlarını da söyleyelim. E, dünyanın güneşten uzaklık 150 milyon kilometre. En yakın e, gezegen e, güneşe Merkür. Merkür e, bizim üçte birimiz kadar uzaklıkta. Öyle söyleyeyim. E, ve e, Merkür e, nasıl ısındığını biliyorsunuz. Tek yüzü dönük. Merkür bir çeşit yaşıyor. Çok yakında olduğu için ya çekimsel kilitlenme gibi bir şey. Aynı bizimle ay arasındaki gibi. Yani ayın sürekli bir bir yüzü bize dönük. Ee, genellikle yanlış olarak kullanılan ayın karanlık yüzü tanımı ondan kaynaklanıyor. Yani ayın bize bakmayan yüzü demek istiyorlar genellikle. Çünkü aslında karanlık değil o. Yani güneşi belirli dönemlerde kalıyor ama biz göremiyoruz. Aynı yani onunki gibi Merkür'ün de ee, bir yüzü sürekli olarak bakıyor. O, o yüzünde aşağı yukarı 400-450 santigrat dereceye kadar çıkıyor sıcaklık. E, diğer tarafında ise eksi 200'lere yenebiliyor. Öyle söyleyeyim. Oldukça soğuk yani. Hani e, bu 50 milyon kilometre uzaklıktan verilen ısı ile ortaya çıkan bir durum. Tabii Tabi venüs daha sıcak aslında. Venüs de hatta e, gezegenin üzerinde hani, tüm gezegen için aynı sıcaklık geçerli. Orada da yine 400-450 santigrat derece ısı söz konusu Ama orada daha çok karbondioksit ve e, sülfürik asitten oluşan bulutlardan kaynaklanıyor. Yorun yani bir sera etkisi var. Artı Uranüs Uranüs biraz tuhaf bir gezegen. Hani yüzey yapısı tamamen ergi ip oluşmuş gibi sanki çok büyük çarpışmalar çok büyük bir olay yaşamış Güneş-Yüzyıl arasındaki denge bozukluk aynı şekilde e, dönüş ekseniyle alakalı sıkıntılar var. E, On ikinci e, değil Merkür. Merkür hani gayet normal hani o anlamda bakıldığında ama e, Güneşi sadece bir yüzünü bakıyor. Bu e, gönderilecek araç da bildiğim kadarıyla Eylül ayında değil de yakına yakın kadar gidecek. 8 Nisan ve yakınına kadar gidecek diyebiliyorum. Ee, i̇lk etapta ilk etapta bir uzaklık e, olacağı. Ardından 7 yıl süre içerisinde <gülüyor> Güneşe en yakın konumuna geleceği e, söz evet. konusu ediliyor. Evet. <gülüyor> e, bu mesafe ile ilgili tam şu an net değilim. Yazmıştım sitede. E, başlıkta görürdü. Eee aslında bakılabilir arkadaşlar bize kopya verebilirler Ben e, evet. sanki güneşin yörüngesine girecek diye duydum. Evet. Öyle bir şey olabilir mi? Yani evet. E, şimdi zaten esas amaç o. Bu, e, şimdi e, şöyle anlatayım. Yani, hani, e, 7 yıllık bir yolculuğunun görmesinin temel nedeni aslında hem yakıt tasarrufu hem de görüngeye sağlıklı bir şekilde girebilmesi e, gezegenlerin çekim alanlarını e, genellikle sapan gibi kullanıyorlar. Daha kolay anlatabilmek anlamında söyleyeyim. E, bu tip hani, sondalar e, yani sonda deniyor bu araçlara yani küçük e, araştırıcı gözlem araçlarının e, genel adı olan. Yani, bu sondaları genellikle hani e, diğer gezegenleri uzak mesafelere gönderirken mümkün olduğunca az yakıt kullanmak üzere yönün geliri ayarlıyorlar. Onda da ne yapıyor? Mesela atıyorum Satürn'e gidecek. İlk önce Mars'a doğru yolculuk gerçekleştiriyorum. Mars'ın etrafında bir tur döngü sözüne geneldir. Hani eee onların çetimelenmelerden kurtulmanın etkisini hani bu kafe etrafına çevrilip atılan taş sapanları vardır. Eee görmüşsünüzdür, yani, filmlerde görmüşsünüzdür. O tarz bir şey kullanarak e, enerjiden de tasarruf etmiş oluyorlar. Birinci de daha kolay oluyor. Bu da öyle bir şey. Yani anlayacağım senin herhalde şey... Evet. 6.4 milyon kilometre. Evet, evet. 6 milyon, zaten milyon zaten kilometre diyor. Evet. Yani zaten daha yakınına girmesi çok zor. Ee, çünkü hani e, bu bizim normalde güneş rüzgarına dediğimiz hani parçacık akımının kaynağı olan güneşten hani kaynaklanan atınlar, fiyatlar e, yani 1-2 milyon kilometre yakınına kadar zaten uzamıyor genellikle güneşin. E, o yüzden daha yakına girmesi hani ölümcül e, bir araç için. O yöntem Emre'deyken bile, yani denerin mergüme sıcaklığının çok üstünde bir güzel sıcaklığına sahip olacak. Yani ısı kalkanları olması gerekir diyecektim, evet. <gülüyor> bu arada, hakikaten öyle ee, bir şey. Evet, karbon birleşimde ısı kalkanları zaten mevcut durumda. Atmosöre giren uzay araçlarının e, giriş sırasında sütunlardan yanmaması için kullanılan kalkanlar. Ama e, bu biraz daha tabii kalın olacaktı Muhtemelen 11,5 cm'yle birlikte önemli bir kalınlık. Eee... Uzun süre yani Avrupa sıcaklığının etkisinden uzatmaya çalışacaklar. Ee, yıldızı. Ee, Tabi güneşin hani, üzerindeki değişimlerinin takip edilmesi çok önemli. Ee, sonuçta bizim açımızdan hayatı önem taşıyor. Ee, şu an için hani güneşin geleceğinin ne şekilde olacağı, yani mevcutturduğunda güneşteki değişimlerin dünyadaki iklimleri nasıl etkilediği e, gibi soruların cevaplarını arıyorlar temelde. Evet. Bu arada zaten bu hepsi bu haberin içerisinde mi vardı? yoksa e, e, başka yerlerden araştırıldı bu başka e, e, şey e, e, yazılmış e, yani şeyden mesela e, Mars'te sıcaklığın 500 bin derece olduğunu Hı. belirtiyorsun. E, hani güneş denim mesela üzerinde öyle düşün. Direkt Güneşin yüzeyi sayılabilecek yani bir plazma kabuğu gibi düşün. E, o e, kabuk yani Güneşteki denim oldu daha hani soğuk olan bölgelerde 5000-6000 dereceye kadar iniyor. Yani e, Taşkuri bunun dışında aslında. E, o açıdan çok enteresan. Yani hani Güneş çok içlerinde çekildiğinde yaklaşık 5 Dünyanın dereceye dayanıyorlısı. Ama e, yüzeye yaklaştıkça bu olası oldukça düşüyor. Dediğim gibi güneş yapıyan da 5600 derece. Yani dünyanın koru sıcaklığına, o çekirdek sıcaklığına kadar iniyor. E, ama taş kürede bir birden tekrar yükseliyor. E, buna araştıracaklar. E, güneş rüzgarları da tabii önemli çünkü dünyanın elektronik alanının e, son dönemde bir değişimi söz konusu. E, e, Güneşin etkileri bu anlamda çok çok önemli. Çünkü güneş aslında gönderdiği parçacıklarla atmosferimizin bir kısmını sürekli olarak uzaya süpürüyor. Ve bizi bundan, parağının uzaya süpürülmesinden koruyunca gelişir, yani şey, dünyanın e, manyetik alanı. E, o yüzden hani, bu etkileşimi de muhtemelen takip etmeye çalışacaklar. E, o açıdan önemli. Burada da bir şey diyelim. Estağfurullah. E, şimdi özellikle bu çalışmaların hani e, Marsa kolonizasyon planlanan planlandığı için e, Mars yüzeyinde astronotların ve işte oraya kurulacak e, gönderilecek cihazların çalışma e, kararlılığıyla ilgili e, bir planlama yapılmaya çalışılıyor diye söyleniyor. Yani evet. e, Dünyanın e, bir şekilde yaşanamaz bir hale getirileceği kesin görülüyor. Ve artık her şey Mars'a mı e, e, aktarılmaya çalışılacak artık e, plan buna dair? Yani şöyle aslında, Mars öyle bir durumda kalıcı bir çözüm olmayacaktır. Çünkü Mars'ın işte demin bahsettiğim bu manyetik alan bizimkinden çok daha zayıf. Zaten muhtemelen Mars'ın önceki dönemlerde yaşama uygun olan ikinin değişmesine temel nedeni de Güneş rüzgarının etkisiyle Mars'ın atmosferinin de bulunan özellikle daha hafif gazların süpürülmesi. Bunun da hani Mars atmosferinin tutulabilirliğini azaltması, onun sonucunda atmosferin kaybolması, uzay içerisinde gitmesi. Ee, tabi yüzeydeki sıcaklık düşüyor basınç düşüyor ee, dünyadaki %1'i kadar bir atmosfer basıncı var şu anda belirtildiği ee, kadarıyla ee, yani bu kalkandan Yoksun Mars. O yüzden hani Mars uzun süreli ve büyük bir nüfusu destekleyecek bir alan değil. Ama yani nedir hani dünyada yaşanabilecek bir felakette insanların bir kısmının en azından dünya ölçeğindeki bir felaketten kurtulmasını garantileyecek bir e, nasıl diyeyim ikinci şans alanı. O anlamda önemli. E, 11 yılda bir değişen yani yine şey var. Güneş tekinlerin çevrimi değiştirebilen 11 yılda bir değişir. İşte zaten e, esasen hani tespit çalışılan şey aradaki ilişki. Yani güneştekileri işte güneş rüzgündeki değişimler işte bazen atımlar gerçekleşiyor. Taç küre atımı dedikleri. Atımlar gerçekleşiyor. O atımların hani dünya üzerindeki etkisi çünkü bazı teoriler var dünyadaki işte bu bulgarlarına işte e, bunların kaynaklandığı hani atmosfer bileşiminin değiştirmeni gene bir şekilde güneş rüzgârını veya güneşten gelen partizik akımın e, etkisi olduğu gibi şeyler var hani e, bütün bunları araştırmak için açıkçası e, böyle bir şey ihtiyaç duyuyorlar adamlar para yakıyorlar gönderiyorlar yani o da güzel bir şey tabi. Evet, e, çoğu araştırma bütçesi kesilmiş durumda. Özellikle bu Trump yönetimi sonrasında e, oldukça büyük bir tırpanlama geliyor diye bahsedildi. Hatta bilim insanları Amerika'da yürüyüşler düzenlediler. E, Amerika'nın bilimsel e, bakış açısının bir şekilde geriletilmemesine dair bir e, tepkileri var. E, şimdi her şeyi kasıp tüm Konuyu Mars araştırmalarına doğru itekliyor olmaları, i̇şte bu işin içerisinde danışmanlardan biri haline gelen Elon Musk'ın konuya dahil olması, işte sürekli popüler bir konu olarak insanların gözünün önüne üst sıralara doğru çıkarılması bana hep baya anlamlı ve tuhaf gelmeye başladı. Sizlere de öyle geliyor mu bilmiyorum. Yani açıkçası e, ben böyle bir dekuptu düşünmüyorum. Yani dünya üzerindeki değişimlerle alakalı e, bir endişeleri var. Muhtemelen bunun e, e, endişenin e, önemli hani e, baya ayakta kalır tarafları var ve e, o o yüzden de yani bunda toplumlar çok da hani giriştikleri için belirli şeylerini gizleyip hani alternatif dünyalar arayışına giriştiler yani bunun verebileceğini düşünüyorum ama e, bir dakika bu arada evet. e, tabi bu araba ilk önce tabi yıldızlar ötesine diğer yıldızlara diğer güneş sistemlerine açılmadan önce kendi gezegenimizin dışındaki ana güneş sisteminin içindeki alternatifleri araştırmak gerekiyor şu an için tabi birçok odaklıkta var yani, Mars bunların arasında en yakın olduğu için çok dikkat çekiyor ama e, bunun harcında birçok kolonizasyon planı var bu kalsa da ve ee, üstü bile kolonize etmek için işte terraforming dedikleri bu hani gezegen dönüştürme e, amaçlı e, projeler geliştirilmişti. Yani şey mesela şöyle bir şey önermişti. E, karbondioksit yerik, oksijene çeviren e, bakteriler var biliyorsunuz. Bunlardan avuçlumuş torbaların hani e, gezegenin, dönüştürülmüş gezegenin yüzmesine girecek atmosferin üst kısımlarına atılması. E, böylece hani karbondioksit tüketen e, bakteriler e, gezegenin üst atmosferinde yayınlaşması yoluyla Hem oksijen oranının yükseltilmesi gezegende hem de karbondioksit oranının azalması nedeniyle gezegendeki basınç ve sıcaklığı düşürülmesiydi. Yani yaşanabilir bir ortama çevrilmesi konusunda böyle değişik, daha uzun vadeli aşağı yukarı 500-600 senede etkisi olacağını tahmin ettim plan devreleri oluşturmuştu daha 1960'larda, 70'lerde. Şimdi tabii Mars bundan çok daha kolay bir şekilde dönüştürülebilecek bir ortam olarak gözüküyor. Ee, o anlamda ilk gelişimi oradan yapmayı planlıyor olabilirler. Yani, ama onun haricinde tabii birçok e, yaklaştıkları, daha dikkatli baktıkları e, yerler de var. Hani potansiyelde yaşan alanları diye. E, bunlardan bir tanesi işte bu e, Europa. Hani burası işte dünya dışı yaşamı bulmaya e, en çok yaklaşma ihtimalimizin olduğu yer olduğunu söylüyorlar yani güneş sistemi içerisinde. Çok duymuş olmasa da ona benzer bir diğer uydular Enceladus. O da... Satürn'ün uydusu. Orada gene buna benzer bir ihtimaldan bahsediyorlar. Ee, titan için, vatan gazlı, ee, gene organik ama bizimkiden biraz daha değişik ve daha hani soğuk bir ortamda. Ee, sürebilir ekosistemin oluştuğundan şüpheleniyorlar şu anda. Yani e, hani bu araçların tabii ki desteklenmesi lazım ama Amerika son döneminde içine dönüyor. Görüldüğü kadarıyla. Yani kendi kaynaklarındaki yetkisizlikten yani iç çatışmaların nedeniyle e, bu tip e, bilimsel hani maceralardan e, devleti çekerek özel sektörü buraya yönlendirmeye çalışıyor. E, biraz ona da Biliyorsunuz Yeniden kullanılabilir projeler e, konusunda sadece tepki e, odaklı değil ayrı şirket şu anda çalışıyor ve başarılı da oldular. Yani hani, deniz üstündeki platforma projesi hani. E, ilk önce genelde çıkarttık sonra aradan tekrar plasmatına bildirmeyi başardılar bizden fazla kullanabildiler önemli bir gelişme. Evet. bu arada e, konu fikri olarak e, Philadelphia Deneyi e, fikri hmm. ortaya atıldı Philadelphia Deneyi ile ilgili e, Tesla hmm. konusu bu aralar böyle hmm. aynı hani şey e, popüler yıldız hani hep Amerika yaratıyor ya bir dönem işte Thomas Edison yaratılıyor. işte günümüz itibariyle atıyorum Elon Musk yaratılıyor. Bundan öncesinde işte Stephen Hawking e, böyle yıldıza doğru çıkartılıyordu. Ee, işte e, tarihsel şahsiyetlerden son dönemlerde böyle listeleri tırmanan Tesla var artık ona enteresan e, olaylar e, olayların müsebbibi olarak e, oluşturucusu kişi olarak baya bir e, hani insanüstü şeyler e, yakıştırılmaya başlandı zaten Hani evet bir insan zeki olabilir, bulmuş olduğu şeyler çok dikkat edilebilir, dünyayı değiştirebilecek kapasitede çalışmaları olabilir. Ama hani iş artık iyice gerçeküstü boyuta çıkmış durumda. Philadelphiya evet. deneyini ben biraz öyle görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? şimdi e, aslında ki belki konusu böyle daha eski yani eee eleme eee yani 80'lerin başlamanın itibaren popüler olmuş bir şey. Yani daha öncesi de var ama esas olarak hani 80'ler sonrasında e, ön planı çıkmış, popüler olmuş, film olarak değiştirmiş bir konu. E, Tesla ile bağlantılandırılması da dolaylı yolda. Yani e, Tesla'nın doğrudan doğruyu burada işin iç, e, içinde olduğu değil yolda Tesla'nın üretmiş olduğu teknolojiler da böyle bir deney yapıldığına dair iddialar var. Hani nedir? Kalıplarda e, öyle bir e, yanlış atılamıyorsam, ses Eldridge olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabiliyorum ismini. E, öyle fotoğrafın gerçekten var. Normalde e, kayıtlı olması gereken yerden e, çok uzaktaki başka bir ilgilenen şehrinde e, görüntülendiği, orada olması gerektiği tarihte söz konusu fotoğrafları çekilmiş ama yani, e, bu hani bir şekilde farklı görevinde değişiklik sonucunda gelip intikam etmesi gerektiği için mevzu olduğu yoksa gerçekten böyle bir sonucu olarak kısa sürede olan hani, oraya gelip gittiğini o kısmını anla. Zaten böyle bir hani yapılmış olsa bile hani e, çok da kolay bununla yakalı bilgilerin kanalıyla paylaşılacağını düşünmüyorum. Hani oradaki anlatılan hikaye şu. Hani bilimlerinin açısından geliş buradakilerin hepsi biliyordum muhtemelen ama. Anlatılan hikaye şu. E, deniyor ki işte e, elektronik alanları kullanarak radara karşı. O dönemde genelini kullanmaya başlanan radara karşı e, görünmezlik sağlamaya yönelik. E, bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu fırketeğin içerisinde çok büyük aygıtlar yerleştiriliyor. Bu aygıtlar işte belirli bir alanla sarmalayacaklar yiyecekler teknini tanımını ve böylece yani radar anlamında görünme sahile gelmiş olacak. Yani asıl amaç Elektromanyetik bu. jeneratör diyor. Evet evet, evet. Öyle, öyle Yani bir, bir çeşit aslında. Şey evet. Ee, ana ne oluyor? Bu araç ilk önce çalıştırılıyor. E, gemiye gemiye e, monte edilmiş e, araç çalıştırılıyor diyor öyle söyledim. Yani küçük bir araçtan bahsetmiyoruz yalnız. Hani böyle e, birkaç oda genişliğinde bir şeyden bahsediyoruz öyle söyledim. Yani makine katlayabilecek kadar büyük bir e, araç. E, tablolarla falan döşeniyor zaten geminin dış kısmında. E, arkasından çalıştırılıyor. İlk köteli açıklamada bazen kayboluyor. Hani deney başarılı oldu diye düşünüyorlar. Sonra gözden de kayboluyor gemi. E, gözden kayboluyor, bir süreliğine yok olduktan sonra tekrar olduğu yerde ortaya çıkıyor, tekrar yapılıyor ve birkaç gidiş geliş yaşanıyor. E, bu gidiş gelişlerde gene Doğu kıyısından yapılan Doğu kıyısında, yani Doğu kıyısında e, farklı e, yerlerde görüldüğü belirtiliyor. E, en son görüntümdaysa artık bu gidiş gelişler görülebildiğinde e, ya da bildiğinde. İşte dönümlü personelinin bir kısmının kayıp olduğu, işte bir kısmının gövdeye falan kaynamış olduğu yani gövdenin içine girmiş öyle söylüyor. İşte bir kısmının sağlam ama hani ee, işte yaşadıkları şoktan dolayı yani aklını kaybetmiş vaziyette olduğu, bazıların ölmüş olduğu vesaire söyleniyor. Hatta çok uçuş yorumlarda bazılarına böyle olulamaz yerlerde kaybolup sonra başka yerde ortaya çıkma gibi beceriler kazandı falan diye iddia ediliyor İşte zaten fantastik kısmında o zaten bu ee, böyle bir şey var bu daha sonrasında bu deneyin başında bulunan kişinin işte 1970'ler falanında veya 80'lerin başlarında e bir şekilde deneyle alakalı bazı bilgileri ifşa ettiği, onu destekleyecek başka birisi de gene benzer açıklamalarda bulundu. Hatta daha sonrasında iki tane erin de, o gene de bulunmuş. Bunun gerçekten olduğuna dair, ifadeleri bulunduğuna dair. E... Şeyler var, yani, topanlamak gerekirse Philadelphia olayı bu 1942 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam tarih olarak da o dönemde gerçekleşmiş böyle bir şey. Tesla ile bağlantısı şu. Şimdi Tesla e, aslında bir sırf yani buralardan gitme Balkanlardan gitmiş bir insan. E, 1800'ün sonundan e, e, geçtikten sonra Amerika'da hani, bir şekilde yerleştikten sonra e, çok farklı alanlarda icatlar süpermiş. Ama esas olarak tenel yani uzmanlaştığı alan elektrik ve elektronik alanlar olmuş. Yani e, çok farklı şeyler e, kullanmış e, o döneme göre. Yani mesela ne yatmış uzaktan e, elektrik enerjisini e, nakledebilmiş yani bunu hani bilim adamları kabul ediyorlar. E, artı geçme kablo e, kullanmaksızın atıyorum kara dikilmiş ampulleri yapabilmiş gene kendi geliştirdiği teçizatla e, gene kendi geliştirdiği cihazla hani ee, şeyden atmosferden dünyanın atmosferli sürtünmesinden elektrik elde ettiğini dila etmiş ee, enerji bir şekilde elde ettiği anlaşılıyor çünkü doğrudurca hani kanıtlar var yani en azından e, benim yani bilim adamı gözleri tarafından kayda geçirilmiş bu e, bedava olarak ben, hani elektrik enerjisini e, bir şekilde hani böyle topluma dağıtma niyeti var. Zaten esas daha sonraki hayatında karşısına geç, e, çıkan temel e, sorunların tamamının temelinde yatan şey o. Westin dedikleri hani elektrik ve cihaz üreticisi firma daha sonraki dönemde. E, ilk önce işbirliği yaparken sonradan hani e, bu e, ücretsiz dağıtma planını e, öğrenince yani, e, konuştuklarında vazgeçiyor destekleme hatta tam karşıca geçiyor. E, edisyonda önemli bir rakip tabii dönemde kazık atıyor resmen öyle söyleyelim. Yani e, aralığında önemli anlaşmazlıklar var vesaire vesaire. Yani nedir? E, kendi ağzından Tesla'nın bazı hani iddiaları var. Mesela bunlardan bir tanesi e, e, uzaylılarla yani dünyanın ötesinde diğer gezegen sistemlerinde yaşayanlarla e, haberleşmeyi başardığını iddia ediyor. Kendisine kurduğu bir radyo kulesi var. O radyo kulesinde e, çanağı benzer bir antenle e, görüşme sağlayabildiğini iddia ediyor. Bu bir. Kendi iddiası yani Bu başkanın iddiası değil. Bir, ikincisi bir çeşit ölüm ışını e, konusunda başarılı olduğunu iddia ediyor. Yani bununla işte e, havada uçan mesleleri veya denizdeki mesleleri yani yakıp kavurabileceğini söylüyor bu ikinci bir iddiası. Ee, yani bir e, üçüncü e, iddiası ise işte bu benim dediğimiz elektronik kalınlığını kullanımı dünyanın elektronik kalınlığını kullanımı yoluyla ve daha enerjiyi tüm dünya yaygınlaştırabileceği hem de kablosuz dağıtabileceği. Yani ne hani, e, bu iddialarda ister istemez hani Tesla'yı birçok komplo teorisinin temeline yerleştirmiş. Yani aslında fakirlik içerisinde o televizyonlarında oluyor Tesla. Yanlış hatırlamıyorsam gene. Evet. Ee, ama ilginç bir şekilde şöyle bir şey de var. Tabii komplo teorilerine besleyen gerçeklikler da var. Hakikaten karşısında bir rakip grup olduğu gibi adamı resmen hani süründürmeler ve bu icatlarını hani topluma maalde dememesini sağlamaya çalıştıkları ortada. Ölümünden hemen sonra da e, hem çalışma e, Hapisi olarak kullandığı yerin atölyesinin hem de otel odasının e, birliği tarafından talan edildiği de biliniyor. Bu kişilerin işte e, Amerikan hani e, o sırada tabii CIA falan yok yani. E, veya yeni kurulma aşamasında. E, Amerikan hani gizli servisi denilebilir. O dönemki yani istihbaratı denilebilir. Yani Amerikan devlet görevlileri denilebilir. Olduğu düşünülen devirli kişilerce e, otel odasına mesela darmadağlı demiş bunlara. Yani birçok şahit var. Yani bir, bir sürü belgeler alıp götürdükleri söyleniyor falan. E, Philadelphia deneyi denilen olayla bu noktada e, bağlantılandırılıyor. Yani hani, o ondan alınan e, işte belgelerin hani, deneyle bağlantılı olarak evet, e, çalışmanın temelini oluşturduğu ve o şekilde kullanıldığından e, bahsediliyor. Şimdi daha güncel bir mesela ve haas denilen teknolojinin gene onun hani bu ölüm ışını dedikleri e, şeyle bağlantılı olduğu bahsediliyor. Yani elektronik alanı yoğunlaştırıyorsunuz. Bu yoğunlaştırılmış elektronik alanı siz göndersiniz gölgeye gönderiyor ve yansıtıcı olarak kullanıyorsunuz. Geçtiği yerleri ısıttığında iklimsel değişiklikler yol açabiliyor. Fayları yönlendirildiğini depreme yol açabiliyor. Ee, iddiası var yani. Böyle bir iddia var. Ee, doğal olarak da bunun temelinde de yine Tesla'nın teknolojisinin yaptığı iddia ediliyor. O yüzden de her türlü komplo teorisinde son dönemde e, bununla bağlantılı olarak çok çeşitli şey konuşulduğu için Tesla'da tekrar tekrar gündeme geliyor. Yani e, metro türizi, nasıl bir alakası var bilmiyorum ama yeni gördüm. Bu kayda mı bir şeyden bahsetmişti? Fiyat ee, çok iyi canıyor, çayır Evet. Şöyle, eee bu Malezya uçağı kaybolmuştu, hatırlıyorsunuz. Ee, Malezya uçağının kaybından yola çıkarak, yani niçin bir uçak kaybedilsin işte, e, onun yerine e, metro turun bir otobüsü kaybedilebilirdi. E, deney onun üzerinde yapılabilirdi diye bir e, yorumu olmuştu Moriarty'nin. <gülüyor> e, e, konu oradan geliyor. Evet, malinliğin icraatlarını biliniyor. Yani en azından iki tane malinliğin icraatını Maalesef şimdi bazen azından da akıllı iddialamanı lazım isimler ve markaları yapmaya yakışabiliyor tabii. Yani onu da çok şey yapmamak lazım ama ciddiyetle almak lazım yani müşterilerin mümiyetsizliğine ayrı bir mesele. Ee, şey, evet. Bunlar hani çok fazla hani insan taşıyan Herkesi memnun edemeyecek tabii. Hani maksimum memnuniyet seviyesini oluşturmak için evet gayri sarf etmek gerekiyor. Çalışanlarını kaliteli seçmek gerekiyor. illaki ki eğitim almış, e, insani yönleri kuvvetli e, kişilerden seçmeleri gerekiyor. E, ama tabii çok fazla insanla muhatap olunduğu için her halükarda da e, herkesi memnun edebileceklerini ben ticari firma olarak çok düşünemiyorum. Zor bir iş çünkü. Yalnız tabii e, personelin eğitimi e, ve sıkı bir personel politikasıyla bu bahsettiğiniz problemleri muhtemelen gidereceklerdir diye düşünüyorum. Hmm. Konuya gelecek olursak e, Tesla'nın bu e, son dönemde e, hani böyle Basamakları tırmanıyor olması teorilerdi. bana hep Amerika'nın özellikle bazı konulara e, böyle sürekli üstüne giderek mesela konu nedir e, bilim Amerika'da işte genel geçerdir. Her halükarda sizi kahraman yapabilir bilimsel gelişmelerle bir şekilde meşgul iseniz çalışmalarınız bilim alanındaysa Amerika'ya faydanız vardır işte ülkenin kahramanı da olabilirsiniz. Ee, size üst payeler de verilebilir, zengin de olabilirsiniz hatta ve hatta işte ee, piseşik özellikler bile atfedilebilir, uhrevi bir ee, yönünüz bile ee, ortaya sürülebilir Tesla bile olabilirsiniz ee, şeyini oluşturuyor yani bunu ısrarla yıllardır ben hep böyle gözlüyorum yani Edison'dan Tesla'dan günümüzde işte şeyden yeni parlatılan Elon Musk'tan bunu bir kasıt olarak Amerika'nın kasıtlı olarak şey yaptığını toplumun Alt belliğine yerleştirdiğini düşünüyorum yani evet tabi e, proje kimlikler belirli kimliklerinin ön çıkartılması ve rol model olarak e, topluma sunulması dünya e, toplumlarına sunulması konusunda ben de katılıyorum tabi ama hani e, asgari ölçüden azından belirli gerçekliklerin olması da gerekiyor çünkü yani öbür türlü çok da inandırıcı olmayabilir ne kadar medya gücü ne sahip, olurlarsa olsunlar yani burada da hani belirli düzeyde bir gerçeklik söz konusu yani tamamen sıfırdan ortaya çıkartıp proje bir kimlik olarak ön olmuş konmuş bir isim değil zaten ölüp gitmiş bir şahıs yani hani o anlamda artı Amerikan devletiyle ilişkisi anlamda çok da hani sıcak değil. Hani hayatına baktığınızda aslında tam tersine yani böyle ters tarafta yer almış gibi gözüküyor o anlamda da çok rol model olarak adlandırılabilecek bir kişilik değil. Ama yani evet belirli kişiler oluşturuluyor. Burada mesela bu hem güzel bir örnek vermiş Hitler aslında oluşturulmuş kişiliklerin önemli bir örneği. Yani normalde 1. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir onbaşı Almanya'ya dönüyor. Çok kısa bir zaman içerisinde işte ilk önce siyasete atılıyor. Bir Avusturyalı olarak Almanya'da siyasete atılıyor. Avusturya Macaristan şey ve daha sonrasında Avusturya vatandaşı olarak Almanya'da siyasete atılıyor. Koca bir partinin başına geçiyor. Nasyonel Sosyal Sistemi İşçi Partisi'nin Hatta ilk önce Sosyalist İşçi Partisi de sonradan milliyetçi Sosyalist oluyor. Tabi o partinin ismi de. Ee, hapse giriyor çıkıyor. Buna rağmen siyasete devam edebiliyor. Yani iktidarı yürüyüşünü kimse durduramıyor. Ee, ondan sonrasında başa geçiyor falan. Ee, i̇şte Yahudi kırılma yok hani işte e, Dünya Savaşı meselesi. Sonrasında intihar eti söyleniyor. Son dönemde tekrar gündeme geldiği üzere sağ kalmış olma ihtimali var. O dönemde de 2. Dünya Savaşı'nın sonunda zaten çok tartışılmış. Ha, bu kişilik mesela. Doğrudan doğruya oluşturulmuş bir kişilik. Çünkü aslında partinin başına kendisi geçmiyor. Siyasete kendisi atılmıyor. Bizde çok fazla anlatılmış bir şey değil. Bir Aytunç'ta Altındal sadece işlemişti. kitaplarında bu konuyla alakalı gerçek anlamda ayrıntıya girmişti. Aslında Tule'de e, Gezeli bir örgüt var. E, bunlar belirli e, bir dönem mevlim olarak kullanıyorlar hitleri. Enteresandır. E, yani bu şu anda arasında bu konu ilgisi olan kişilerden söylemek anlamında hatırlatmak anlamında bir dönem olarak kullanıyorlar ve e, kişilerin e, aracılığı sayesinde korunuyor itler. E, geçmişi şahideli denildiği gibi Şikel bir soyadı değiştirmiş babası. E, aslında bir Yahudi soyadı bu. E, muhtemelen kendisi de Yahudi kökenli. E, ama Yahudi'ye karşı tuhaf bir nefret Sanki varmış gibi gözüküyor. Sona bakıyorsunuz, ama aslında siyasi hayatla ilk girişinde artı Almanya'yı silahlandırırken Amerika'daki yani Almanya haricindeki büyük yedi şirketler tarafından çok büyük hem destek alınıyor hem de ambargo uygulandığı veya savaş döneminde bile mal aktarılıyor. Evet. Radyo. Bu ilginç bir şey. Hani Hitler medyum olarak kullanılmış. Yani Tule e, cemiyetinin toplantılarında bildiğimiz medyum olarak kullanılmış. Yani o dönem biliyorsunuz ruhçuluğun tepe yaptığı bir dönem. E, 1800'den sonra 1930'ların haftasına kadar ki dönem. E, ruhçuluğun tepe yaptığı bir dönem. Spirtüelizmini. Ve e, cahizler yapıyorlar. Ve orada e, medyum olarak kullanılıyorlar. Bu e, Zaten hüküterlerle yapıldı. Birçok şey yani hani atfedilir. Yani yaratılmış bir kişilik olarak. Demek ki işte mesela ses meclisi kullandığı söylenir. Yani kitleleri yönlendirmek için eee İktidarıyı yenilendirmek için hani sesin etkisini e, ilginçli olarak hani kullandığından bahsediyor. Bu konuda eğitim aldığı söylenir yani bu cemiyetten. O cemiyetin de tabii Türkiye'de ilginç ilişkileri var. Yani e, cemiyetin kurucularından işte birisi e, aslında bir Mısırlı Paşa'nın evlatlığı olan ve e, soyuluk dünyanı da başka bir Alman soyulusuna e, evlatlık olmuş olmasından dolayı almış olan bir Baron var. Baron von Sabaton'da denilen bir kişi. O kişi üzerinden ile bağlı var. Yani yaşamış olduğu süreçten Hitler'in. Adam Bursa'da hatta yerleşip kalıyor daha sonrasında. şey oluyor falan böyle. Enteresan yani ilişkiler çok değişik e, ilişki alanının olduğu bir dönemde e, sıfırdan oluşturulmuş bir kişilikler ve sonuna kadar da korunmuş. Eğer sağ kalmışsa son dönemde söylendiği gibi yani tam olarak sonuna kadar korunmuş. Yani hani savaştan da kurtarmışlar, herhangi bir yargılama sürecinden de çıkmış. E, Arjantin'de mutlu mesut bir şekilde yaşamış Güney Amerika'da. E, 80'lerin başına kadar böyle olduğu söyleniyor tabi bununla alakalı da hepsi yanlış hatırlamıyorsam bu Hess olması lazım ee, daha 2. Dünya Savaşı sırasında e, İskoçya'ya kendi uçan ilgili teslim olan ve ondan sonra e, hapiste tutulan e, çok yakınında çok yakınında görevamış bir kişi var onun Hani aktaracağı şeyler bekleniyordu. Ama hapiste tuhaf bir şekilde böyle bulundu. İntihar ettiği belirtildi. Yani serbest kalmasına çok kısa bir süre kalan. Yanılmıyorsam 90'larda olması lazım. 90'lar başında olması lazım. Yani hani e, bundan niçin için söylüyorum? Evet gerçekten e, belirli amaçlar için seçilip sıfırdan oluşturulmuş kişilikler var. Bunlar rol model olarak kullanılmaları için. E, söylüyor. şu anda mesela Avrupa'daki ırkçılığın, milliyetçiliğin yükselişi. Aslında e, tamamen bu çerçevede organize edilmiş bir örgüt olarak düşünüyorum ben. Yani hatta bu hareketi beslemek için aslında DAEŞ denilen örgütü ortaya çıkartıldı. Çünkü e, toplumun içerisindeki hani, e, belirli iyiliğinlerin daimler dışı ile fotoğrafa olması istendi. E, kimler çıkarttı bunları bilemiyorum. Yani, o kadar belirine hani, inemiyorum belki ama. E, evet, ben... Yani, dediğim orta Arjantin'de yaşamına devam ettiği söyleniyor. Sadece o değil zaten. Yani üst düzey nazilen çok büyük bir kısmı. Ee, yani gölgü şahitleri var adamlar anlatmışlar yani ailesiyle birlikte geldin hatta bu yeni kesmiş sadece fotoğrafı var yani hani fotoğrafları falan var kişinin ee, ben özellik çok olan yani eğer hani kullandık dublörlerden falan birisi değilse birebir benziyor ama yöndeki eşinin de dublörü olması lazım o durumda ee, yani öyle hani e, Tesla verseniz böyle midir Tesla hayatında desteklenmemiş. ama sonrasında bir İmaj olarak kullanılıyor son dönemde, marka bile oldu, otomobillere bile marka oldu artık. Ama ne çerçevede de bu yapılmaya çalışıyor, çok da bilmiyorum. Belki de hani işlemiş olduğu konulara ilişkin e, bir şeyler vurgulanmaya çalışıyor. Ve ona yönelik bir beklenti var, e, çünkü benim dediğim gibi dünyanın e, elektronik kanalında da bazı tuhaflıklar söz konusu, işte bir e, şeyler. Güney Atlantik anonelisi dedikleri bir anoneliler gittikçe genişliğe. Ama yani ozan dediği gibi bir şey olduğunu düşünün. Hani, ee, belirli bir süre içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Belirli bir süre içerisinde hani dünyanın inayet kalanının kutuslar olarak yer değiştireceği söyleniyor ama yer değiştirmeden önce belirli bir süre aslında ee, alan yok olacak. Dünya tarihinde olmuş defalarca yok olmuş. Sonra tekrar aksiyonunda kutlanmış vaziyette yer vermiş. Ee, ama bunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Yani ee, çok ölümcül etkileri olabilir yani dünyadaki canlı yaşama o süreçte insanlar açısından. Belki de ne kadar bir şey gönderdikleri çalışıyorlar çok da bilemiyorum açıkçası. Ama tabii ki işte. evet bir akıllıdır Şimdi e, zaten genellikle yanlış anlaşılan şey şudur, mesela internetlere bakarsınız, Suriye'de işte mesela e, şeydi, Ruslanın askeri kaybı, e, işte bundan atıyorum 2-3 araya, en son baktığımda 65-66 kişi olarak gözüküyor, Yo, affedersiniz 95-96 kişi olarak gözüküyordu hani yapılan operasyonlarla karşılaştırıldığında düşük rakam gibiydi. Ama aslında Ruslar da aynı Amerikalıların Blackwater'ı gibi özel güvenlik hizmetleri şirketi diyorlar bunları. Bir çeşit hani hükümete bağlı çalışan ama niteliği özel tüzel kişilik olan şirketler bunlar. Doğrudan doğruya orduya hizmet veriyorlar. Yani para askerler gibi. Ama sadece işte atıyorum o ülkenin ordusuna hizmet veriyor. Yani Onlardan mesela 250-300 civarında kaygı vardı Rusların. Öyle söylüyorum şu anda. Onlar mesela Rusya'nınkiler de orada. Ee, Blackwater Amerikalılığının ki. ve Blackwater hani sivil olduğu için Amerika birçok şeyini bunların üzerinden yaptırıyor. Yani e, denildiği gibi dayışın ortaya çıkması. E, Nuna için de çok daha öncesinde yani PKK ile alakalı e, bölüm noktalar gibi bu adamın varlığı söz konusu. Yani çok bilinmez. Biz hani bu 1996-95-97 arasındaki yani operasyonlarda ııı e operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen terör sayısının içerisinde yani yabancı savaşçılar da vardı ama e, şu anlamda yabancı savaşçılar yani şimdiki gibi mesela adam kalkmış mesela Çek kümriyetinden gitmiş oraya işte böyle güya işte falancaya karşı savaşıyorum diyerekten gitmiş hani sivil veya eski emekli olmuş askeri vatandaştan vatandaş değil e, deniz muvazaf subay e, gelmiş orada PKK'yı eğitiyor kampları yapıldı o dönemde en büyük kamp vardı Kuzey Irak'taki. Ee, bu kamplara işte yapılandırılmış savunma mevzilerini, işte oradaki hani, salınma, e, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı olan savunmasına ilişkiler hani eğitimleri vesaire veriyorlar. Ve e, yanılmıyorsa herhalde 96'daki harekatta olması lazım. Önce bir süreli kalındı o harekatta Kuzey Irak'ta. E, çok büyük bir kadar terörist öldürülmüştü. Yaklaşık 5000'e yakın terörist öldürülmüştü. O dönem için çok büyük bir rakamdı. E, o 5000'e yakın teröristin yanında surat kısmı 5000'in üstünde kalan süreç kısmında e, iki tane yanlış hatırlamıyorsam öldürülen yabancı muazzam subay vardı. Bu e, kamuoyuyla paylaşılmadı o dönemde. E, ben de tanıdığım kişilerden birinci evden hani duyduğum, gümleler bir şekilde aldım, bir e, öğrendiğim bir şey yani öyle söyleyeyim. Daha sonrasında kısmen tabii internete falan da bazı yerlerde düşmüş olabilir ama yani net sayı bu kadar net e, üzülmemiş olabilir. E, e, Amerikalı, Yunanlı, multimassal evet, işte ne bileyim hani e, Fransızlar, Almanlar yani hani e, utanç verici bir tablo aslında hani bir ülkeye karşı aynı ittifak içerisinde olduğun bir ülkeye karşı e, bir terör örgütüne eğitim verirken e, subayların askerlerinin öldürülmesi yani rezil bir tablo ama bu insanlar hala müttefikini devam ediyor artık daha açıktan yapıyorlar tabi işi o da bir mesele ama yani hani e, bunu ne için söylüyorduk şundan dolayı söylüyorduk yani bunların tamamı işte hani kom deniyor ya aslında komplo çok da değil hani gerçek dışı bir şey değil hani e, komplo denildiğinde o komplo ile bağlantılı olarak ifade edilen e, evet, ifade edilen şeyler e, aslında gerçekleri yansıtabiliyor yani bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç komplonun daha ötesine geçiyor. Evet, deliller ve kanıtlar anlamına geliyor aslında bu. Yani ortada bir gerçeklik var. Sadece tam anlamıyla ifşa edilmemiş bir şey veya kabul edilmemiş bir şey olduğu için sen ona gerçek diyemiyorsun. Ama komplo demek aslında de aslında küçümsenek anlamına gelebiliyor. Çünkü komplo hani gerçekliği, şüpheli bir şey olarak düşünülüyor ve o çerçevede yaklaşılıyor. Hani bakıldığında değerlendirildiğinde yan yana konduğunda bu argümanlar aslında bir tek sonuca yöneltiyor. Mevcut durumda bu ve Irak'taki karışıklığın tenevinde yalanan örgütün ki bu zaten e, Amerikan basınında da son dönemleri e, ifşa edildi, söylendi. Yani direkt konuşmalar yoluyla, konuşma kayıtları yoluyla bizde pek bizim e, basınımıza yansımadı ama e, Obama yönetiminin yani bu daireşi direkt kuruluş aşağı destek verdiği, o yöneticilerin falan eğitim gördüğü net bir şekilde Suriye, ve Irak'ta e, oraya hani e, yerleşerekten bu tarz bir hani oradaki Suriyaların üzerineki gerilimi almak üzere böyle yumuşatıyorlar. Tabi amacı o şekilde söyleyerek yumuşatmış oluyorlar aslında. Suriyaların hani işgal altında olmaktan veya diğer azınlıkların veya diğer çevrelendik diğer toplulukların hükmünün altına e, girme konusundaki endişelerini bu şekilde giderilmesi için ortaya çıkartıldığı yani artık neredeyse kabul edilmiş bir gerçek. Evet. Yani iyi geceler, evet, morali, çıkıyor. ben kabulle. Ee, biz de toparlayıp kapatalım. Daha sonra <gülüyor> devamını yapmak üzere. Tabii, zaten denizden yakın, o yüzden çıkacağız.